Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve emsiyati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emamat Feinna estakal hadisi kitabullah ve hayrel hediheti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bil'â ve kulle bid'atin zalâleh ve kulle zalâletin finnâh Zeberjet kitabında hudut ve akdiye bölümü içki içenin cezası başında kalmıştık. 1116 olur rivayet Ebu Ureyre radiyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sarhoş edici içki içerse ona sopa vurun. Tekrar içerse yine sopa vurun. Tekrar içerse yine sopa vurun. Dördüncü defa yine içerse onu öldürün. Bu hadis müslimin şartına göredir. Tayarlisi, Hakim, İbn-i i̇bn Ahmet, Abdurrazzak, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace Darimi, İbn-i Şeybe Bezzar, İbn-ül Cadd, i̇bn Azm el-Muhallada, Beyhaki, Sünen'de rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Aad-ı Cami'de taric etmiştir. Evet, içki içen kimse ilk seferinde, Sarhoş edici içki içen kimse ilk seferinde 40 sopa vurulur. Tekrar ederse yine sopa vurulur. Üçüncü seferde yine sopa vurulur. Dördüncü sefer yine gelirse, sarhoş olup gelirse bu sefer öldürülmesi emrediliyor. Bu meseleyle ilgili e, müstakil bir risalede e, yayınladım. İçki içen kimsenin, dördüncü defa içki içen kimsenin ile ilgili. E, dördüncü defa içki içerek Böyle getirilen kimsenin küfründen korkulur. İbn Amr ve Ebu Musa'l-Eşer radıyallahu gelen rivayetlerde içkiye devam eden müdminül hamr, e, ke abidil vesani, puta tapan gibidir buyruluyor. E, yani burada kadının huzuruna getirilmesi, mahkemeye getirilmesi demek bunun en az iki kişinin görebileceği şekilde aleni olarak işlenmesi demek. Yani sopa üç sefer sopa cezası uygulanmasına rağmen buna böyle aleni bir şekilde devam ediyorsa bu kimsenin e, küfründen kaynaklanır. Yine i̇bn Amr'dan gelen diğer bir hadiste e, içki içen kimsenin 40 gün namazının kabul edilmediği bildirilmiştir. Yani bu da işte namaz açısından yani namazın terkik küfür biliyorsunuz. Bu kimse namazı terk etmese terk etmediğini düşünürsek eee yani sarhoşken, sarhoş olan kimse 40 gün boyunca bundan namaz kabul edilmiyor. Benden nasıl namaz kabul edilmiyor diye namaz terk edecek olursa doğrudan kafir olur zaten. Yani o 40 gün içerisinde yine kılması lazım. Ne için? Püfürden kurtulmaz için. Yani bunun püfürle bir bağlantısı vardır. Yani irtidatta bağlantısı vardır. Bu sebeple dördüncü e, sefer mahkemeye getirilen kişi, içkiden dolayı getiren kişi idam edilir. 1117 olur rivayet Abdullah bin Ömer ve bir grup sahabe radiyallahu anhum dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim sarhoş edici içki içerse ona sopa vurun Tekrar içerse yine sopa vurun Tekrar içerse yine sopa vurun Sonra yine içerse onu öldürün Bu hadis Bukhara ve Müslümin şartlarına göredir Bunu İbn-i el-Muhalla'da Hakim Nesai Ahmet rivayet etmişler Muhbir bin Adi Cami-i Said'e tahric etmiştir Hırsızın elinin kesilmesi 1118 olur rivayet Enes radıyallahuh anten Ömer radıyallanha elinin kesilmesini hak eden bir genç getirildi ve onun elinin kesilmesini emretti. Yani elinin kesilmesini hak eden bir genç denmesi çeyrek dinar yani çeyrek altın değerinde veya daha fazla bir şey çalmış olmasından ötürü bunun üzerine genç, vay başma. bundan önce hiç hırsızlık yapmamıştım demeye başladı. Ömer radıyallahu dedi ki, yalan söyledin. Ömer'in Rabbine yemin olsun ki Allah ilk suçunda kulunu teslim etmez. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Kesek Kesik, de Ömer bin Hattab radıyallahu anh de, Ali bin Hucur, hadisu İsmail bin Cafer'de rivayet etmişlerdir. Ee, yani, işte daha ilk seferinde hırsızlık yaptım deyince, Ömer radıyallahu Anhu bu yalan diyor. Allah hemen böyle teslim etmez yani. Onun durumunu açığa çıkarmaz. Sen bu işi alışkan hale getirmişsindir de Allah o yüzden seni bu duruma getirdi diyor Ömer radıyallahu Anhu. Kalkan çalanın elinin kesilmesi 1119'un olur rivayet. Enes radıyallahu Anhu dedi ki bir adam Ebu Bekir radıyallahu Anhu'nun zamanında bir kalkan çaldı. Kalkanın değeri 5 dirhem olarak takdir edildi ve hırzın eli kesildi. Bu eser Müslim'in şartına göredir. Nesai, Darik Kutni ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Suçun ikrarı, 1120 oğlu no rivayet, Abdurrahman bin Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'tan, Ali radıyallahu anh'ın yanında oturuyordum. Bir adam geldi ve ey müminlerin emiri, ben hırsızlık yaptım dedi. Ali radıyallahu onu kovdu. Sonra adam ikinci defa geldi ve de, ben hırsızlık yaptım dedi. Ali radıyallahu ona dedi ki, kendi aleyhine iki defa şahitlik ettin. Sonra onun elinin kesilmesini emretti. Adamın elini boynuna asılmış halde gördüm, diyor. Bu eser Bukhari'nin şartına göredir. İbn-i Şeybe, Şerhümean-i Lasar'da Tahavi ve Sünen'de Beyhak rivadetler Elban-i i̇rval tercih etmiştir. Yani iki şahit gerektiren suçlarda kişinin itirafı iki sefer kendi aleyhine şahitlik etmesiyle. Dört şahitlik gerektiren zina gibi suçlarda ise dört sefer Kendisinin aleyhine şahit etmesi bekleniyor. Nitekim Allah Resulü aleyhisselatü vesselam öyle yapmıştır. Yani aleni bir zina yapmamış ama işte ben zina ettim diye Allah Resulüne geliyor. Allah Resulü yüz çeviriyor. Dört sefer tekrar edince artık recm edilmesine emrediyor. Dört şahit gerektiren suçlarda, e, had cezalarında kişi dört sefer kendi aleyhine şahit eder. Üç sefer şahitlik etti diyelim. Sustu sonra. Bir daha kendi aleyhine şahit etmedi. Dördüncü bir şahit bulununcaya kadar ona o hüküm tereddüt etmez. İçkide de, içki içme veya el kesme gibi iki şahit gerektiren suçlarda da böyle. Onlarda ya iki sever kendaliğine e, itirafta bulunacak veya bir sever itirafta bulunup, yani bir bir şahit ve itirafla ona hükmedilebilir. Nitekim ve bir mazun olayında hatırlarsanız e, böyle bir durum var. Evet, Aleyküm <gülüyor> Mal sahibinin hırsızı bağışlaması 1122'nin o rivayet, Abdullah bin Safvan dedi ki, Safvan bin Umeyyed'in halefe hicret etmeyenlerin helak olduğu söylendi. Dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmedikçe ailemin yanına gelmeyeceğim. Bineyme bindim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü hicret etmeyenlerin helak olduğunu iddia ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hayır ey Ebu Vehb Mekke'ye dön. Ben yatarken bir hırsız geldi ve başımın altındaki bir elbisemi çaldı. Onu yakalayıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdüm ve dedim ki: "Bu benim elbisemi çaldı." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun elinin kesilmesini emretti. Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben böyle olmasını istemedim. Ona bu sadaka olsun. Bu elbise sadaka olsun." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bu bunu davayı bana getirmeden önce yapsaydın ya." Yani. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Yani artık mahkemeye e, müracaat edilmiş, hüküm sabit olmuş, ondan sonra affetmenin bir anlamı yok. Kadıya müracaat etmeden önce helalleşmeye falan yapılacaksa ondan önce olmalı. Ama kadıya arz ettikten sonra hüküm tereddüb ettiğinde o icra edilir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ahmet, Ziyaülmaktısel Muhtare'de, Malik, Muatta'da, Şafii, Sünen'de, İbn-i Mace'de, Taberani, Begavi, Mucem-i Sahabe'de, Taha-i Şerhumuşkilli Hasar'da, beyhak i̇bn Asakir tarihinde rivayetler Elban-i Ruvay-ı tercih etti. Zina eden bekarların cezası, 1123 olur rivayet, i̇bn Ömer radıyallahu anh'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina eden bekarlara yüz değnek vurdu ve sürgün etti. Ebu Bekir radıyallahu anh'te, halifeli döneminde yüz değnek vurdu ve sürgün etti. Ömer radıyallahu anh de, aynı şekilde halifeli döneminde yüz değnek vurdu ve sürgün etti. Bu hadis şartlarına göredir. Ebu Bekir el-Ebheri fevaidinde, hakim, Tirmizi, Sünel Kübra'da Nesai, El-Muhallisi hatta el-Muhallis, İbnül Bukhari Meşşahası'nda, Hatibül Bağdadi tarihinde, İbn el-Muhallada, İbnadi el-Kamil'de, beyhak Sünende, Rafi el-Tedvin'de, i̇bn Sakir tarihinde rivayet ettiler. Elbani bani Rıval-Galli'de etti. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında yapılan bu uygulamanın halifeler, raş halifeler döneminde de devam ettiğini bildiriyor İbn-i Ömer Zinaden kişiler veya kişilerden birisi bekar ise ona yüz sopa vurulur ve o sürgün edilir. Birisi evli, birisi bekar ise evli olan recm edilir, bekar olana yüz sopa ve sürgün cezası verilir. Zina eden evlilerin cezası 1124 malı rivayet Süleyman Eşşeybani dedi ki Abdullah bin Ebi Efva radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rejim cezası uyguladı mı dedim Evet dedi Peki Maide suresinden Diğer rivayetten Nur suresinden Önce mi sonra mı diye sordu Bilmiyorum dedi Bu hadis Bukhara ve Müslüm göredir İbnus i Şarki, müsned de Ebu Avani, Müstahreci'nde Said bin Mansur tefsirinde rivayet etmişlerdir ee, 1125 nol evet Şabi Rahimullah dedi ki Ali bin Ebit Albi radıyallahu <gülüyor> zina yapan Şiraha el Hemedaniye getirilince Ali radıyallahu onu doğum yapması için geri çevirdi. Kadın doğum yapınca ona en yakın olan kadını bana getirin dedi. Yani çocuğuna bakması için. Ve çocuğu o kadına verip Şiraha'ya sopa cezası uyguladı ve rejim etti. Sonra dedi ki Allah'ın kitabıyla sopa cezası uyguladım. Sünnet ile recim ettim. Hangi kadının zina ettiğini doğan çocuğu ortaya koyar, yani doğum yapmasıyla anlaşılır veya kendisi itiraf ederse ilk olarak yönetici recim eder, yani taşlar, ilk taşı o atar. Sonra halk, eğer onun zina ettiğini şahitler ortaya koyarsa ilk olarak recim edecek olan şahitlerdir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir Darakut'un Abdülrezzak Beyhak rivayet etmişler. Elbanir ve Galil de tercih etmiştir. E, bu Şirahel Hemedaniye kocası e, uzaktaydı bunun. Seferdeydi yani. E, bunun hakkında zina suçlamasında bulundular. Kadın inkar etti Şirahel Hemedaniye. Fakat işte hamileliği belirginleşti. Sonra çocuk doğdu. Yani o dönem içerisinde işte kocasından hamile kalmasına ihtimal yok. Ve e, itiraf etmek zorunda kaldı. Getirdiler Ali Radiyalan'ı. Ali Radyalan e, bu başka birisinden mi yoksa kocan arada bir yerden geldi de hani yolculuğuna ara verip geldi e, öyle mi oldu diye soruyor. Hayır diyor. Bunun üzerine yani e, doğum onun zina yaptığını ortaya koymuş oldu böylece. İşte e, diyor ki uygulama olarak... Şayet kadının zina etmiş olduğunu ispat eden delil kendi itirafıysa veya doğum yapmasıysa yani ihtimal yokken kocasından olmasına ihtimal yokken veya bekar bak, bakire birisi bekar birisi bu şekilde e, hamile kalırsa bu şekilde olursa ilk olarak yönetici ilk taşı atar ama şahitler Dört kişi şahitlik etti, zina etti diye o, o şekilde sabit olursa onun suçu, o zaman da ilk taşı e, şahitler atar uygulama bu şekildedir diyor. E, 1126 oldu rivayet İbn Abbas radyalanmadan Maiz bin Malik Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ben zina ettim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defalarca ondan yüz çevirdi. Maiz'in kavmine o deli midir diye sordu. Onlar onun bir rahatsızlığı yoktur dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bu işi yaptı mı diye sordu. Onlar da evet dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun recm edilmesini emretti. Maiz götürüldü ve rejim edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine cenaze namazı kılmadı. Yani başkaları kıldı ama sahabeler kıldı ama kendisi kılmadı. Çünkü böyle açıktan büyük günah işleyenlerin cenazesini Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir tazir olarak kılmıyordu. Bu kötülük başkalarına da yaygınlaşmasın diye. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimseye cenaze namazı kılmasıyla başkasının kılması arasında fark vardır. Bu sebeple münafıkların namazını, münafıklar da aynı şekilde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Tevbe Suresinin 85. ayetinin nazil olmasından sonra Allah Resulü kıldırmadı. Fakat diğer Müslümanlar kıldılar. Ancak onun münafık olduğunu bilen kimseler e, katılmazlar. Bekar kanına var Bekar yok. Sopa var. Yani bekar bekar ise eğer sopa cezasının uygulanması var. Mahremiyle evlenmeyi helal sayanın öldürülmesi 1127 olur rivayet berabine Aziz radialan dedi ki dayımla karşılaştım yanında bir sancak vardı. Ona nereye gidiyorsun dedim. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni babasının hanımıyla evlenen bir adama gönderdi. Onun boynunu vurup malını alacağım. Bu hadis Müslim'in müslümin şartına göredir. <Sessizlik> Harati itilalul kulübde i̇bn İbn İbdan, Hakim, İbn-i Carut, Abdülrezzak, İbn-i Ebişeybi, Ahmet, Ebu Davud, Tirmiz ve başkalar rivayet etmişlerdir. Ee, burada bazıları e, mesela amel, amelden dolayı tekfire bunu delil getiriyorlar. Burada amelden dolayı tekvir değil, e, helal saymadan dolayı bu kimsenin kafir olmaz, mürted olması söz konusudur. Çünkü bu nikah cahiliyede olan bir şeydir. Şimdi mücerret zina başka bir şey, nikah başka bir şeydir. Nikah bir kimseyi helal kılmak demektir. Yani nikah hakti, e, haram, kendisine haram mesela, e, babasının hanımı kendisine haram. Mahremlerinden yani. Bununla nikah kıyması demek, onunla ilişkiye girmesinin kendisine helal sayması manasına gelmektedir. Yani burada helal saymadan dolayı bir e, bunun irtidadına hükmedip e, boynunun vurulması söz konusudur. Yani irtidaden boynu vuruluyor. Yani zina cezası verilecek olsaydı o rejimdi. Fakat burada irtidat cezası veriliyor, boynunu vuruluyor. Bu da haramı helal saymasından ötürü. Cahiliyede e, yani mahremleri ile nikah kıyma cahiliye adetiydi. İslam öncesinde olan bir şeydi. Bunu yaptıkları için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hükmü vermiştir. E, Mürted'in öldürülmesi 1128'in olur rivayet. Ebu Burde bin Ebu Musa Raymullah dedi ki, Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh'ın yanına Muaz bin Cebev radiyallahu anh geldi ve onun yanında bir adam gördü. Bu adam Yahudi iken Müslüman olmuş, sonra tekrar Yahudi olmuştu. Biz iki aydır onun tekrar İslam'a dönmesini istiyorduk. Muaz Radyalan dedi ki, Vallahi onun boynu vurulmadan oturmayacağım. Bunun üzerine o adamın boynu vuruldu. Sonra Muaz Radyalan dedi ki, Allah ve Resul şöyle hükmettiler, dininden döneni öldürün. Veya şöyle dedi, dinini değiştireni öldürün. Buna i̇bn Münzir, El-Evsat'ta Ahmet, Abdurrazak, İbn-i El-Muhalla'da, Bukhara ve Müslim şartlarına göre sinatla rivayet ettiler. El-Bani El harç etmiştir. Ee, evet, bu kadar beklenmesi doğru değil yani Ömer radıyallahu anının uygulamasına baktığımız zaman mülteci için 3 gün tevbe etme müddeti veriyor. Ee, bu e, iki 2 ay 2 aydır bekliyorlarmış. 2 aydır yani bayağı uzun bir zaman. Elbette bunun cezası artık verilmeli çünkü 3 gün geçmiş, tevbe etmemiş diye. Suç delille sabit olmadıkça beraet yani suçsuzluk asıldır. 1129'un rivayet Ebu Osman Raymullah'ta Ebu Bekr radiyallahu anh yani Nufey bin Haris radiyallahu bu. Ve iki arkadaşı Mugeyra radiyallahu aleyhine şahitlik ettikleri zaman dördüncü şahit olarak Ziyad geldi. Ömer radiyallahu dedi ki bu inşallah haktan başkasıyla şahitlik etmeyecek bir kimsedir. Ziyad dedi ki ben nefes nefese kalma ve kötü bir meclis gördüm. Ömer Radyalan, Milin sürmedanlığa girdiğini gördün mü? dedi. Ziyat hayır dedi. Bunun üzerine Ömer Radyalan diğer şahitleri iftiradan dolayı sopa vurulmasını emretti. Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. İbne Bişey ve B.H. Kicerumani asarda tahavur rivayetler, El Bani de etmiştir. Ee, Ebu Bekr ile Muqira Radyalan arasında, Radyalanla arasında bir husumet vardı. Muqira Vali idi. Ee, yani sonradan Muaviye'nin valisi falan olmuştur. Yani yetkili yerlere de gelmiştir. Ömer Radyalan zamanında komşusu bunun, Ebu Bekir Oraya bir kadın giriyor ee, ve Ebu Bekir Radyalan, onun Mughire ile zina ettiğini söylüyor. Onun yanında iki kişi daha şahitlik ediyorlar. Ee, Mughire tabi kendi hanımı olduğunu söylüyor. Bu dördüncü şahit olarak çağrılan Ziyad da, yani ben nefes nefese kalma ve kötü bir meclis gördüm diyor, yani bil fiil zinanın kendisini görmedim diyor, bunun üzerine Ömer Radyolan davayı düşürüyor ve bu üç kişinin iftira ettiğine hükmediyor, onlara da seksener sopa vuruyor, iftira hattı olarak sopa vurduruyor. Evet 1130 ne olur rivayet esha bir ay dedi ki Ali radıyallahu anh Şirahaya dedi ki e, az önce bahsedilen rivayetin farklı bir versiyonu bu e, farklı bir açısını anlatıyor Şirahaya dedi ki belki sana zorla yaptırıldı belki ikra altında yaptın belki kocan sana geldi belki şöyle oldu belki böyle oldu dedi kadın hayır dedi kadın karnındakiğini doğurunca ona sopa cezası uyguladı sonra recmetti ona denildi ki ona sopa vurdurdun, sonra da recmettin Ali radıyallahu dedi ki, Allah'ın kitabıyla ona sopa cezası uyguladım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle de recmettim. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet, Nesai-i Sünneli Kübra'da, İbn-i Mucemlevsatta Müsnette, Mucem Efsat'ta, Taberani, Ebu Ya'la ve Beyhaki rivayet ettiler. Suçunu Allah'ın örttüğü kimse, 1131 no'lu rivayet İbn-i Ömer radıyallahu Maiz radıyallahu anh'ın recmedildiği zaman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Subhanahu ve teâlâ'nın yasakladığı şu pislikten, yani zinadan uzak durun. Allah Teala kimin suçunu örtmüşse onu bir daha yapmasın. Yani kimin suçunu örtmüşse, yani dört şahit şahitlik edip, de hani kadıya şikayet etmedi, böyle bir durum ortaya çıkmamışsa, yani kadıya arz edilmemiş, had cezası vurulmamış e, zinalar varsa, bundan dolayı da... E, yani tövbe etsin ya bir daha bu işe bulaşmasın. Ama şeye çıkarsa, kadıya arz edilir, mahkemeye çıkarsa onun cezası verilir. Bu hadis Bukhara ve şartlarına göredir. İbn-i Muhri Mucemin'de, hakim, İbnus i Semun Emali'de, El-Hennâiyyat'ta, Es-Sekafiyyat'ta, Du'afada, Ukayli, Taha-ı Asar'da ve Beyhak Sünnende rivayetler Elban Es-Sai'ya da tarcih etti. Deliye rejim cezası uygulanmaz. 1132 ne olur rivayet? Cibn Abbas radiyallardan Ömer radiyallana zina etmiş olan deli bir kadın getirildi. Ömer radiyallan onun recm edilmesini emretti. Kadın götürülürken Ali radiyallahu anın yanından geçtiler. Ali radiyallan bu nedir dedi. Dediler ki bu bir deli kadındır. Falan kimseyle zina etti. Ali radiyallan onu geri götürün dedi. Ömer bin el Hattab radiyallanın yanına geldi ve dedi ki bilmiyor musun ki üç kişiden kalem kaldırılmıştır. İyileşince kadar deliden, uyanınca kadar uyuyandan ve büyüyünce kadar çocuktan Ömer radıyalan tekbir getirdi ve onu recmetmedi. etmedi. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Heysem min Kuleybe Şaş'ı müsnedinde hakim İbn-i Zeyme, i̇bn Ahmed Ahmet, Ebu Dağut, Nesai, sünev Kübra'da, ve Beyhak rivayet ettiler. Elbani İrva'da, Mukbir bin Ad-i tercih etti. Ümmete kılıç çekenin cezası, olur rivayet İbn-i Zübeyir dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kılıcını çeker ve saldırırsa kanı hederdir. Yani onun öldürülmesinden dolayı kısas vediyet gerekmez. Bu hadis Bukhar ve Müslümin şartlarına göredir. Ebu Naim Hilyetül Evliya'da hakim Ziyalmaksel Muhtayade Nesayi Taberani Tahavi İbn Azmel Muhallada rivayetler Elba ya da tarcih etti. Yani bu bağiler gibi veya teröristler gibi kimselerde, ümmete kılıç silahla saldıran kimselerde, bunu birisi öldürürse böyle kimseleri bundan dolayı ona kısas ve adiyet gerekmez. Onun kadını hediyedir yani boşa gitmiştir ümmete kılıç çektiği için. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sevenin öldürülmesi 1134 numaralı rivayet. Ebu Berzah radyalan dedi ki Ebu Bekir radyalan bir adama öfkelendi. Ben Ey Allah'ın resulünün halifesi kimdir o dedim. Odan için sordun dedi. Ben de emre dersem boynunu vurmak için dedim. Ebu Bekir radyalan ''Bu söylediğini yapacak mısın?'' dedi. ''Ben de evet.'' dedim. Allah'a yemin olsun ki söylediğim sözlerin büyüklüğü Ebu Bekir radıyallahu anh'ın öfkesini giderdi ve şöyle dedi. ''Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden başka hiç kimseye yapılan kötü sözden dolayı adam öldürülmez.'' Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu mervezi Müsned Ebu Bekir de, Nesai, Ebu Davud, Ahmet, Talis, Hakim, Ebu Yala, Mucemlevsat, Taberani, Bezzar, Tahavi, İbn Azim ve Beyhakir'i rivad ettiler. Yani mevhumu muhalifi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a söven öldürülür ama ondan başkasına söven yani Ebu Bekir radıyallahu anh'a söven öldürülmez. Onu e, belirtiyor burada Ebu Bekir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söven zımminin öldürülmesi. 1135 ne olur rivayet. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir Yahudi kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyer ve onun hakkında çirkin sözler söylerdi. Bir adam o kadını boynundan yakaladı ve basarak öldürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının kanını iptal etti. Yani heder saydı. Yani ondan dolayı kısas veya diyet gibi bir şey hükmetmedi. Bu hadis buhar ve şartlarına göredir. Ziyar olmak El-Muhtar'a da Davud Beyhaki rivayetler ettiler. el tercih etti. Yani daha önce Osman radıyallahu anh'dan gelen rivayette bahsedilen durum bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden izinsiz bunun öldürülmesinden dolayı adamı azarlıyor ama benim seninle bir hakkım vardır diyerek. E, fakat öldürülen o kadın Allah Resulüne sövdüğü sabit olunca e, bundan dolayı diyet veya kısasa hükmedilmiyor. Kör olan sahibim. Evet. Bu dediğiniz kör olan Evet. allah Alem aynı kişiden bahsediyor burada. Kadının verdiği eman bağlayıcıdır. 1136'ın oğlu rivayet Ayşe radiyallahu dedi ki, şayet bir kadın Müslümanların namına sığınma hakkı verirse bu geçerlidir. Yani vize, bugünkü anlamıyla vize. Bu Eser Bukhara ve şartlarına göredir. Tayalisi, Ebu Davud, Nesai Sünem Kübra'da, Said bin Mansur, Elevsatta İbnül Münzir ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yemin ile beraber tek şahitle hükmetmek 1137 olur. rivayet Ebu Ürer Radyolant'tan sallallahu aleyhi ve sellem yemin ile beraber tek şahitle hüküm verdi. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Adi El Kamil'de İbn-i İbban, Şafii, Müsned'de İbnül i Cahrd, Ebu Avane, Ebu Davud Beğavi, Tirmiz, İbn-i Macene ve başkaları rivayetler Elban-i İrva'da Muhbil binad-i Say'il Müsned'de tercih etti. Yani e, işte şahit tek olduğu zaman yani iki şahitlik gerektiren durumda. Şahit tek olduğu zaman e, güvenildiği takdirde onun yeminle beraber, yemin ettirmekle beraber o işin öyle olduğuna dair e, böyle de hüküm edilebilir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bunu yapmıştır. Yani burada hakim iştahat eder, kadı iştahat eder. bu Ermeyene had cezası uygulanmaz. 1138 numaralı olur rivayet? Atiyya el-Kurazi radiyallahu anh dedi ki, Kurayza günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edildim. Yani o zaman müşrikmiş. Benim hakkımda tereddüt edildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim tüylerimin çıkıp çıkmadığına bakılmasını emretti. Yani bulguna hükmetmek için. Bana baktılar ve tüylerimin çıkmadığını gördüler. Bunun üzerine beni öldürmeyip esirler arasına kattılar. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim, Darimi, Talise, Ahmet, Ebu Davut, Tirmiz, Nesai bin Mace'ye başkalar rivayet ettiler. Burada yani bu kimse şayet Bulu'ya ermiş olsaydı öldürülecekti. Bulu'ya erenler öldürülüyordu. Bunu anlamak için yani Bulu'ya Ermen'in alametlerinden birisi de Kasıklar gibi bölgelerde kıl çıkması işte Bulu'nun alametlerinden birisi, Bulu'ya Ermen alametlerinden birisi. Burada bunlara böyle yapılmış. Bunun üzerine öldürülmüyor da esirler arasına katılıyor. Sonra Müslüman oluyor yani. Bu şahıs. Tek gözlü kimse Birinin gözünü çıkarırsa kısa uygulanır mı? Yani gözü çıkaran tek gözlü. iki gözlünün gözünü çıkarıyor. Bir gözünü çıkarıyor. Bunda tek gözü var. Acaba kısas olarak bunun gözü çıkarılır mı? Böyle bir mesele vaki olmuş. 1139 ne olur rivayet? Ebu Miclez Lahik bin Hümeyt r.a. dedi ki i̇bn Ömer radyalanmaya bir kimsenin gözünü çıkaran tek gözü kimse hakkında sordum. Dedi ki İbnü saffan hakkında İb Ömer bin Hattab Radyalan tam bir diyete hükmetti. Dedim ki ben sadece i̇bn Ömer'in görüşünü soruyorum. Yani babanın değil kendi görüşünü soruyorum dedi i̇bn Ömer'e. Dedi ki sana Ömer Radyalan'tan haber verilmedi mi? Yani Ömer Radyalan'tan hükmünü söylüyorum. Baş talifenin hükmünü söylüyorum. Daha benim görüşümü ne yapacağım demek istiyor. Bu eser Bukhane'nin şartına göredir. Bunu... İbn-ül Cevab Müsnen'de İbn-i Musannefin'de rivayet etmişlerdi. Yani böyle bir durumda o kimsenin kısas olarak gözü çıkarılmaz. Bilakis tam bir diyet. Yani bir adamı gayrı tahammüd üzere, kaslı olmaksızın öldüren kimseye nasıl tam bir diyet, kazayla öldüren kimseye tam bir diyet veriliyor. Öyle hükmedilir. Tam diyete hükmetti Ömer Radyoğan. Yani onun gözü çıkarılmaz. Parmaklar ve dişlerde kısas. 1140 olur rivayet İbn-i Abbas radyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Parmakların diyeti eşittir. Dişlerin diyeti eşittir. Ön diş ve azı dişin diyeti eşittir. Şu ve şu par yani baş parmakla serçe parmak eşittir. E, bu Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud, Zeya'l-Maktisi i̇bn i̇bn Ahmed Ahmet ve başkaları rivayet etmişler. Elbani rivayet-i galil tercih etmiştir. Yani biliyorsunuz Ömer Radyalan'tan onun zamanında işte şu parmak için 9 deve, şunun için 15 deve. Yani parmakların fonksiyonlarına göre 50 deveyi, bir elin diyeti 50 devedir diye hadis var. Bu 50 deveyi parmaklara göre dağıtıyordu Ömer Radyalan. Yani 50 deveyi paylaştırıyor ama şuna 9, şuna 15, şuna 10, şuna 5 diyerek parmaklara duyulan ihtiyaca göre... Böyle sayılar belirlemişti. Bu hadis onu iptal ediyor. Allah Resulü'nden bu hadisi bilmiyor çünkü Ömer radıyallahu anh. Sonra bu kendisine ulaşınca, Müslümanlara ulaşınca artık Ömer radıyallahu anh bu hükmü iptal oluyor. Bu hadisle amel ediliyor. Yani hangi parmak olursa olsun 10 e, deve. ister bu parmak yaralansın, kırılsın. ister şu parmak. Dişlerde de aynı şekilde. ister ön dişler kırılmış olsun. ister azı diş. Bunlarda da diyet eşittir. Evet. Yani fonksiyonlarına göre, özelliklerine göre dağıtma var da olmamıştır. Delil bulunmaması veya delillerin çakışması. 1141 no'lu rivayet Ebu Reğer iki kişi bir hayvan üzerine hak iddia ettiler. Her, her biri ikişer şahit getirdi. Yani birisi iki şahit getiriyor bu hayvan benimdir diye, öbürü de getiriyor benimdir diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarında yer yarıya hükmetti. Bu hadis müslimin şartına göredir. İshak bin Rahuya İbni İbdan, İbn Azm el-Muhalla'da ve Beyhak rivayetler Elbani İrva'da tercih etti. 1142 o rivayet Ebu Hureyir İki adam bir hayvan üzerinde hak iddia etti. İkisinde bir delili yoktu. Bu sefer delil yok. Şurada şahitleri oldu bildiriliyor. Burada delilin olmadığı bildiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ile Kura çekmelerini emretti. Yani eee Şahit de yok, delil de yok burada. Yemin ediyorlar, işte bu benimdir diye. Sonra da kura çektiriyor. Yani kurayla da hükmetmenin meşru olduğunu gösteriyor. Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bu da. Bunu Taha rivayet-i müşkil bir İbnü'l-Şeybe, Ahmed Ebu Davud, İbn Mace, Nesai e, ve başkaları rivayetler Elbani ve Buhari de tahric etti. Aleykümselamünaleyküm. Kitab-ül yani miras payları bölümü mirasta dedenin baba yerine konması 1143'ün olur rivayet Ebu Bürderaimullah şöyle dedi ben Medine'de Mervan bin el Hakem'e rastladım o bana şöyle dedi ey Ebu Musa'nın dedenin sizde baba mertebesine indirilmediği senin de bunu yadırgamadığın bana haber verilmedi mi? ben dedim ki sen de olsaydın yadırgamazdın. O da dedi ki, öyleyse ben Osman bin Afvan radyalarına şahitlik ederim ki, o Ebu Bekir radyalarına şahitlik etmişti. O altında baba bulunmadığında dedeyi baba yerine koymuştu. Bu eser Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir, darimi rivayet etmiştir. 1144 no rivayet Ebu Said el-Hudri radyallahu anh'ten anh dedeyi baba yerine koydu. Bu eser de müslimin şartına göredir, yine darimi rivayet etmiştir kişinin nesebini inkar etmesi 1145 no rivayet Ebu Muhammed Reynolat dedi ki Ebu Bekir radıyallan şöyle dedi Kişinin kendisini bilinmeyen bir nesebe nispet etmesi Allah'a bir nankörlüktür. Kişinin önemsiz de olsa bir nesepten yüz çevirmesi Allah'a bir nankörlüktür. Bu eser Buhani'nin şartına göredir. Ebu Muhammed Abbas et Terkufi hadis cüzünde Darimi İbnü'l Câd Haris bin Ebi Usami, i̇bn Battal-i ve Taberay'ın Mucemil Efsat'ta rivayet ettiler. Doğarken ölen çocuğun varis olması, 1146'ın oldu rivayet. Cabir bin Abdullah ve Elmisver bin Mahreme radiyallahu anhümden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuk bağırarak, ağlama ve hapşırma gibi hayat alametleriyle doğmadıkça varis olmaz. Bu hadis müslimin şartlarına göredir. Bunu Sehmi Tarih-i Cürcan'da İbn-i Mucem-i Kebir'de Taberani ve Elbani da tarcih ettiler. Yani çocuk burada ölmüş olan çocuktan bahsediliyor. Yani eğer bu hayat alametleriyle doğmuş da ondan sonra ölmüşse varis olur. Yani veraset hükümlerini ilgilendirir. Ondan dolayı meydana gelen veraset bağları cari olur. Ama hayat alameti olmaksızın yani ölü doğmuşsa bu veraset paylarını hiç etkilemez. 1147, Cabir radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuk doğarken hayat alametleri yani ağlama, bağırma, aksırma gibi bunları gösterirse üzerine cenaze namazı kılınır ve varis olur. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i hakim, Nesai, Sünnel-i Kübrada, Tilmizi, i̇bn Mace, Darimi, Tahavi ve Beyhaki rivayetler Elbanir ve Galil'de tarcih etti. Kişinin amcasına varis olması 1148'in olur rivayet. Suname bin Abdullah Radiyallahu dedi ki Enes bin Malik Radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı ezberleyenlerden biri olan Ebu Zeyd'in ismi nedir diye sordum. Enes Radiyallahu dedi ki o Kays bin Sekendir. Adi bin Necer oğullarından bir adamdır. Öldüğünde geride kimsesi yoktu. Biz de ona varis olduk. Bu hadis Buhari'nin şartına göredir. Ebu Zeyd Radiyallahu Enes Radiyallahu'nun amcasıdır burada. ona varis olduğu ifade ediliyor yani. İbn İbn Etkat'ta, Ebunay Marfetü Sabede rivayet etmişlerdir. Yani kimse olmadığı zaman, hiç kimsesi olmadığı zaman yeğeni, kişinin yeğeni, normalde varis olmaz ama hiç kimsesi olmadığı zaman yeğeni varis olabiliyor. Zeyt bin Sabit radıyallahu anh'ın mirasa dair fetvaları 1149 numarı rivayet. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh sahabe içerisinde feraizi en iyi bileniydi. Yani Allah Resulü'nden feraiz miras taksimi meselesini e, en iyi öğrenmiş sahabeydi. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh dedi ki, babanın anne baba bir kız kardeşi olan, yani anne ve babası bir olan, e, hala da, teyze de, neseben daha uzak olanlar da ölen kimseden miras alamaz. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Hakim Nisab-ı dedi ki, Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın mirasa dair görüşleri bütün ashab katında hüccettir. Yani Allah Resulü'nün sözü gibi hüccet kabul edilmiştir. Sahabe nezdinde böyleydi diyor. Bunu hakim Said bin Manzur, İbnül Münzir ve Beyhak rivayet ettiler. 1150, Zeyd bin Sabit Radyalan dedi ki, erkek veya kadın vefat edip de geriye bir kız bırakacak olursa, mirasın yarısı kızındır. Şayet kalan kız sayısı iki ve daha fazla ise mirasın üçte ikisi onlarındır. Yani tamamını almıyorlar dikkat edin. Eğer onlarla birlikte erkek mirasçı varsa ve onun dışında hissesi belli olan başka mirasçısı varsa onlardan herhangi birisinin belli bir hissesi yoktur. Miras paylaşımına onlarla belli bir hissesiyle ortak olana hissesi verilerek başlanır. Bundan sonra geriye kalan ise kendi aralarında paylaştırılmak üzere çocuklarınındır. Bu da erkeğe iki dişinin payı verilerek gerçekleştirilir. gerçekleştirilir. Kız çocuklarının sayısı iki ve daha fazla ise onlar üçte iki alırlar. Bunda hakim Said bin Mansur ve Beyhek rivayet ettiler. Bukhari ve şartlarına göredir. Bukhari ayrıca Sayın'da bunu muallak olarak zikrediyor. 1151 Zeyd bin Saad Radyoğan dedi ki erkek kardeşler, el-ihve kelimesi Arap dilinde iki kardeş ve daha fazlası demektir. Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim rivayet etmiş, el ban tercih etmiştir. Ee, yani Kur'an-ı Kerim'de miras taksini ve hadis-i şerifelerde miras taksimiyle ilgili olarak el-ihve, ihvetu kelimesi geçerse bu iki ve daha fazlası demek. Normalde ahi. Ah. Yani ah. Kardeş, tek kardeş. Ah. İhve çoğul. Çoğul ama Zeyt bin Sabit diyor ki Arap dilinde ihve kelimesi iki ve daha fazlası demektir. Yani ehevan, diye ayrıca belirtilmiyor. İhven'in içerisinde iki kardeş de dahil olur diyor. 1152'nin rivayet Zeyd bin Sabit Radyalan dedi ki baba bir kardeşlerin mirası şayet onlarla birlikte anne baba bir çocuklarından hiçbir kimse yoksa anne baba bir erkek kardeşlerin mirasıyla aynıdır. Erkekleri Onların erkekleri gibi, dişileri de onların dişleri gibi miras alırlar. Şayet anne baba bir kardeşler ile baba bir kardeşler, yani baba bir denilmesi annesi farklı olan kardeşler, bir arada bulunacak olup da anne baba bir çocuklar arasında erkek bulunuyorsa, onunla birlikte baba bir kardeşlerden hiç kimsenin mirası yoktur. Eğer anne babası tek olan kardeşler var, bunun yanında babalar bir ama farklı anneden kardeşleri de varsa, anne baba bir olanlar bunları hirmana uğratır. Yani mirası onlar paylaşır, onlar diğerleri pay alamazlar diyor. Bu da Vukhar ve müslim şartlarına göredir Hakim rivayet etmiştir. 1153 Nualı rivayet İbn-i Abbas Radyalanma dedi ki, Kelale geride baba ve çocuk gibi varisler bırakmayan kimsedir. Nisa suresi 176. ayetinde geçen Kelale'yi böyle açıklamıştır. Bu eser Bukhari'nin şartına göredir. Darimi ı Müvi, İbn-i Şebi ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. kitab İtk yani Köle Azadı kitabı Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sarp Yokşun ne olduğunu bilir misin? Bir köleyi vermektir Beled Suresi 12-13. ayetleri. Köle Azadı'nın fazileti 1154 numaralı rivayet. Şurah bin Es Simt dedi ki Kab bin Mürre radiyallahu anh, ey Kab Mürre, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis söyle ve uyar yap dedim. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurdun işte. Kim bir Müslüman köleyi azat ederse o köle o kimsenin cehennemden kurtuluşuna vesile olur. Azat edenin her kemiği, azat edenin her kemiği yerine geçer. Kim Müslüman iki cariyeyi azat ederse o iki cariye o kimsenin cehennemden kurtuluşuna vesile olur. Azat edilenin her kemiği azat edilen iki kadının iki kemiği yerine geçer. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. i̇bn Mace, Ebu Davud, Ahmet, Sünen i Kübra'da, Nesai, i̇bn Mübarek, Müsnü Etleme, Hamili, Emelde, İbn-i Şeybe ve Tahavir rivayet etmişlerdir. İki ortaktan birinin köle üzerindeki payını azat etmesi. Yani bir köle üzerinde İki ortak pay sahibi, ortak kölesi var iki kişinin. Bu iki kişiden biri ben kendi payımı azat ettim diyor. Yani köle yarı azat, yarı köle. Yarı hür, yarı köle bir vaziyette kalıyor. Bu nasıl olur? 1155 nol rivayet. Usame bin Umer Radyalıant'ten Huzeyl kabilesinden bir adam bir köle üzerindeki payını azat etti. Ve bu durum Nebi sallallahu aleyhi ve selleme haber verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kendi malından kıymetini vererek köleyi tamamen hürriyetine kavuşturmasına hükmetti ve şöyle buyurdu. Allah'ın ortağı yoktur. Yani ne demek bu? İki kişi, iki kişiden biri kendi payını azat edince yarı hür yarı köle oluyor. Yani Allah'ın hakkı ve diğer sahibiyle ortakmış gibi oluyor. İşte Allah'ın ortağı yoktur diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Eğer azat etmek istiyorsan payını, diğer payını da ortandan satın al, komple azat ediyorsan et, yoksa değil diyor. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir Haris bin Ebi Usame, Ahmet, Ebu Davud, Nesai, Ziyar-ı Maktisi, Ebi Şeybe ve başkaları rivayet etmişler. De etmiştir. Kölenin kendisini efendilerinden başkasına nispet etmesi. 1156 rivayet İbn Abbas Radyalama'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kendisini babasından başkasına nispet ederse veya bir köle kendisini efendilerinden başkasına nispet ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerinedir. Bu hadis Müslümin şartına göredir. Ziya İbn-i Ahmed Ahmet, İbn-i Maci, İbn-i başka rivayet ettiler. Muhbil bin Hacı'a müsaitte tarcih etti. Malı olan kölenin azad edilmesi 1157 İbn-i Ömer radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir köleyi azat eder ve o kölenin de malı olursa, malı varsa, kölenin malı efendisinin olur. Ancak efendinin o malın köleye ait olmasını şart koşması halinde mal kölenin olur. Yani bir kimse bir köleyi azat ederse ve kölenin kendine ait malı varsa o mal efendisinindir. O mal efendisinin olur. Fakat o efendi bağışlarsa, yani bu malı köleye e, ait şart koşarsa o müstesna, o zaman mal kölenin olabilir. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. Ebu Ubed el-Envalde, İbn-i Mace, Budavud, Nesai, Malik Müdevvene de, Darekutni ve başka rivayet ettiler. El-Bani, galde tercih etti. İhtiyaç sahibinin azat ettiği köle 1158 oldu rivayet. Cabir bin Abdillah radyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabından bir adam kendisinden sonra kölesini azat etmişti. Başka da bir malı yoktu. Yani umra gibi bir şey yapmış. Kendisi öldüğü zaman kölesi serbest kalacak. Bu şart üzere azat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu satmasını emretti. Başka malı yokmuş çünkü. Ve buyurdu ki sen onun ücretine daha hak sahibisin. Allah'ın da ona ihtiyacı yoktur. Bunu İbn İbban, Ebu Davud ve Bihaki Buhari'nin şartına göre isnatla rivayet etmişlerdir. Buhari yakın bir lafızla rivayet etmiştir. Müdepper kölenin satışı 1159'da rivayet. Amra bin Tabirrahman Raymahallah dedi ki: Ayşe radıyallahu anha hastalığa yakalandı. Bazı yeğenleri onun şikayetlerini Hintli bir tabibe anlattılar. O da onlara dedi ki: ''Siz bana kendisine büyü yapılmış bir kadından bahsediyorsunuz.'' Yani Ayşe radiyallahu anh'ın hastalığıyla ilgili durumları bu tabibe söyleyince ona büyü yapılmış diyor. Ona bir cariyesi büyü yapmış. Bu cariyenin kucağında şu an bir çocuk var ve çocuk onun kucağına idrarını yapmış. Bunu Ayşe radiyallahu anlattıklarında cariyesine kast ederek bana falancayı çağırın dedi. Dediler ki onun kucağında bir çocuk var ve kucağına idrarını yapmış. Ayşe radiyallahu onu bana getirin dedi.'' Cariye getirilince sen bana büyü mü yaptın dedi. Cariye evet dedi. Ayşe Radyalan'a bunu neden yaptın diye sordu. O da dedi ki azat olmayı istedim. Çünkü Ayşe Radyalan'a onu müdebber olarak azat etmişti. Yani vefatı halinde. Sonra Ayşe radıyallahu dedi ki Allah'a yemin olsun ki seni Araplardan kölelerine çok sıkı davranan birine satacağım. Sonra onu sattı ve bedeliyle başka bir cariye satın alıp onu azat etti. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Dari Kutni hakim Ahmet Abdurrazak Bey rivadet etmişler. Elban İrba-ı Gali de etmiştir. Yani muhtemelen bu Hintli kadının, Hintli tabibenin bu işleri bilmesi hat ilmini bilmesinden dolayı. Yani e, Ahkaf suresinin 4. ayetinde ve ilimden bir kalıntı diye geçiyor. E, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam İbn Abbas'tan gelen rivayette o ilimden kalıntı hattır. Yani çizgi çekmektir diye bildiriyor. Ebû Zerra'dan gelen rivayette ise e, nebilerden biri remil yapardı. Yani kum falı dedikleri şeyi yapardı. Kim onun bilgisine ulaşırsa ulaşır. Yani bilen bilir, bilmeyen bilmez buyurmuştur i̇bn Abbas radyalanmadan gelen bir rivayette, yani bunun nasıl yapıldığıyla ilgili değişik bir şeyler anlatılıyor. Yani bir bu işe uygun meyilli bir çocuğu, bu işte ilgilenen kişi ona yere rastgele çizgiler çizmesini, yani peş peşe çizgiler çizmesini söyler. Sonra ikişer ikişer bu çizgileri silmesini söyler. Geride kalan çizgi tekse ona göre, çizse ona göre. Yani bunun gibi değişik e, şeyleri var, yollar var. Eskiden bu ilim varmıştı. Yani bununla bazı şeyler bilinebiliyormuştu. Yani bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Dolayısıyla burada e, yani gayipten haber verme ile alakalı değil bu. E, meşru olan bir ilimle bilme söz konusu. Ve bu kadının yani sihri nasıl yaptığını, kim olduğunu, şu an ne halde bulunduğunu bu şekilde teşhis etmiş ve Ayşe Radiyallahu Aleyha'ya haber vermiştir. Ümmü velet cariyelerin satışı 1160'lı rivayet Cabir bin Abdullah radıyallahu dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir radıyallahu anh'ın zamanında ümmü veletleri hür erkeğin çocuk doğurmayan cariyesini satardık. Estağfurullah çocuk doğuran cariyesini satardık. Ömer radıyallahu halife olunca bizi bu alışverişten yasakladı. Yani ümmü veletin satışını yasakladı. Biz de bundan vazgeçtik. Bunu terk ettik diyor. Yani Ömer radıyallahu Han'ın bu yaptığı tamamen e, iştahattan ibarettir. Yani şartlara göre, o zaman şartlarına göre siyasi bir karardır. <gülüyor> Dini değil. Burasının bilinmesi lazım. Yani bu meşrudur. Allah Resulü zamanında yapılmış, Ebu Bekir radıyallahu zamanında yapılmış. E, Ömer radıyallahu da bir siyasi bir sebebe binaen Allah'u alem yasaklamıştır. Bu hadis müslim şartına göredir. İbn Nazm el da, Ahmet, İbn -i İbn -i Hakim Ebu Davud, Nesai Ebu Ya'la İbnül Münzir ve başkaları rivayetler el-Bayan Sayha'da ve irvada Muhbib bin Müsait'e tercih etmiştir. 1161 numaralı rivayet Ubeyde es-Selman Raymulah dedi ki: Ali radıyallahu an insanlara şöyle hitap etti. Ömer radıyallahu an benimle kişiye çocuk veren cariyeler hakkında istişare etti. Ben ve Ömer onların azap edilebilecekleri görüşündeydik. Ömer radıyallah hayatında bunu uyguladı. Osman radıyallah hayatında bunu uyguladı. Ben görev başına gelince o cariyelerin köle olarak kalacakları görüşünde oldum. Bunun üzerine Ubeyd er-Raimullah, Selman dedi ki: "Ömer ve Ali radıyallahan birlik halinde olan, yani ittifak halinde olan görüşleri benim için Ali radıyallah'ın tek kaldığı görüşünden sevimlidir." Bu eser Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Said bin Mansur Tefsirine ve sünende Abdurrezzak, İbn-i Şebbe tarih Medine'de, İbn-i el-Muhalla'da ve Beyhak rivayet etmişler ve Elban-i tarcih etmiştir. Kardeş olan kölelerin aralarının ayrılmaması, 1162 nolu rivayet, Ali Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme esirler getirildi, bana iki kardeşin satılmasını emretti. Ben de iki kardeşi ayrı ayrı sattım. Yani farklı kişilere sattım. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca buyurdu ki, Onlara yetiş ve geri al. Sonra aralarını ayırmadan birlikte sat. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Darekutni ilelde hakim, Darekutni Sünen'de, Beyhaki, Ahmet, Tirmiz ve İbn-i Maceve tayarlısı rivayet etmişlerdir. Yani kardeşlerin arası ayrılması hoş görülmemiş. köle olarak satışında bunların aynı kişiye satılmasını yönlendirmiş. Zina çocuğu azat edilir mi? 1163 ne olur? Rivayet Ebu Rerya Radiyalan'ta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zina çocuğu üç kişinin en şerlisidir. Ebu Reynir dedi ki Allah yolunda savaşa çıkan bir kimseye bir kamçı vermem bana bir zina çocuğunu azat etmemden daha hoştur. Bu Ebu Rerya'nın görüşü. Vadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Davud, Hakim, Ziya, Ahmet, Beyhaki rivayet etmiştir. elban ya da Muhbil bin Adisay-ı tercih etmiştir. Beyhaki'nin rivayetinde Süfyan dedi ki, zina çocuğu eğer ana babasının yaptığı gibi zina ederse üç kişinin en şerlisidir demektir. Yoksa Mücerret zina çocuğu olması sebebiyle bir kimse şerli olmaz. E, fakat aynı işi yaparsa o da zina yapan birisi ise anne babasından da daha şerlidir. E, bu manadadır diye tefsir etmiş Süfyan Daimullah. Evet, Allah izin verirsek kitab-ı tabir, rüya tabiri bölümüyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdüke la ve estağfurke ve tubileyt. Amin.